Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo TV'siz Modern Sabahlar'dan bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler Ben Ege Kayacan karşımda 90'ların entelektüeli Oktay Demirci ve Karadayı dizisinin dublörü Fahir, pardon Tevfik Öğüç bizimle birlikte hoş geldiniz efendim Öngüç, onu düzeltirsek ön güç hocam o hoş Merhabalar olsun. selamlar sevgiler dostlar Hoş bulduk günaydın Herkese, evet. günaydın. herkese günaydın. Öncelikle Fahir'in bıyıkları hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bana da e, Oktay'da tam sakal, Fahir'de bıyık, bana da Ciddi top olur. sakal kaldı. Gerçek bir ot dülü olarak. Ya yalnız ortalar e, çok karışık. Ot dülü düzeyip... yapmadığımın me mezuniyetimden yıllar sonra yapmak zorunda kalacağım. Ben sana söyleyeyim büyük bir akım başlatabilirsin. Zira ortalık bıyıklı ve sakallı adamdan geçinmeyi yok ee, be yok. Sa herkes sabit, sakallı herkes sabit bıyıklı valla yok sabit değil nokta. ben dün yani ne kadar şey varsa her tarafımda sanki benden varmış gibi hissettim yani kardeşlerim falan diye sarılasım geldi o derece az olanı çok olanı sakallısı sakalsızı ama bıyıklısı falanı filanı durumu olan sakal bıyık bırakıyor durumu olmayan bakıyor sadece bıyık bırakıyor bazıları Sen, diyor ki yakışıyor yakışmıyor uzun sakal. yıllardan sonra tekrar bıyık bıraktım ve kendini memlekete ait hissettin mi bir anda vallahi öylesen... oturmayan taş bir anda tak diye yerine oturdu mu ya dün krem rengi boğazlı kazak giymiştim üstünü zafiyet şimdi hani olanı var olmayanı var biraz daha var. nasıl <gülüyor> üstünde bu bıyıklı halinde yemin ediyorum bir de böyle hafif 70 model bir üstümüzde parkamsı bir şeyle yemin ediyorum valla böyle aynada hani tarihten fırlamış gibiydim solcu tiplemesi yani. Yani. Yani, hakikaten şey böyle bir gözlerim kamaştı yani sanki herhangi bir diziye gideyim dönem dizisine şak kadanan işimizdir. Yani Vallahi bir rol insan, yeteneğime gerek yok yani. Bir insan kendi kıyafetiyle gözlerinin kamaştığı bir durum o insanın ulaşabileceği son nokta o gibi ama kıyafet o kıyafet değil bıyıkla. Yani Şimdi, bıyık, bıyık, kıyafet, donsuz bıyık, da olsaydı duruş. ayna karşısında gene kamaşırdım. Doğru. Doğru. Bıyığın da etkisi var ama. Kamaş... Kıyafet... <gülüyor> yani gözlerin kamaşmaktan dolayı kıp kıpır gelme anına kamaşmışsınız denir. E, halk arasındaki hoş da bir tabirdir Egecim bunu yöresel olarak bize tekrar kazandırdığın için teşekkür ederim. Yani boğazı kazaya da kafanız o kadar abartmayın. Yani, e sen tabii abarttın ki. Fahir. Ben çok da, ben dün gördüm seni gördüğüm zaman o kadar <gülüyor> abartılacak bir şey olmadı zaten anladın. Eve ya. gidince anladın ama Şu değil mi? Şu anda hata yaptığımı anlıyorum. Ya, sen anlatınca. Ya neden abartmamışım? Ya, diye. Doğru. Ya, ee, ya tekrar tebrik ediyoruz seni Fahir. Ya teşekkür ediyorum. Bu kararından dolayı. Yalnız dün sakalları kestikten sonra dışarı çıkınca yüzüm bir üşüdü. Evet. Ya yemin ediyorum sanki, affedersiniz çok özür diliyorum, haşa yani şey yapmak istemiyorum, kimseyi de rencide etmek istemiyorum. Sanki tamamen çıplak bir vaziyette dışarı çıkmışım gibi bir esinti. Son ben o... biraz rencide oldum. <gülüyor> Son 3 dakikada iki kere tamamen çıplak hayal edildi hayır. Evet, birini ege etti, ben de onu kırmamak adına zaten. Bir kez daha. <gülüyor> bir kez daha. Ee... Şu anda kamuoyu <gülüyor> Bak gözlerin kısıklarına geliyor. Vallahi müsaade yani, yani diyorsun ki yaza kadar kestirme oktay mı diyorsun? Valla oktay yaza kadar bir en azından bahar bir çiçekler şey olsun ağaçlara su yürüsün öyle şey yap çok ağır çok ağır yani geçme bir de sen benden daha uzun sakallısın evet yani. evet Vallahi direk, direkt donarım diyorsun yani. yani donarsan ölersin onu da biliyorsun yani. Sakalınız bıyığınız hayırlı olsun. İkisine de tam destek, ikisine de ince özentim var. Onu da baştan söyleyeyim. E sen de bırak, sen de yıllarca çeşit çeşit şekil ben, şekil gördük. Ben çok özeniyorum sakalada, da ama elim ayağım durmadığından dünyanın en çevresine rahatsızlık veren adamı He, oluyorum. Doğru. Kıldan. Yani bunu hani zaten bürgeden çok duyuyorum da sizden bırak şu sakalını bırak şu bıyığını sizden de duyunca artık evet, şey oldu. yani biz, biz işte e, en son o lafı demeyeydik iyi de oktay. sen çıplak bir kere şey yapmıştı ya uyarmıştı ya. <gülüyor> ne güzel söylemiştin. Kamaşutrava <gülüyor> bir kez daha kamaşutrava <gülüyor> dururken nasıl şimdi bu oldu? Ay Neyse. Evet 18 yaşın olgunluğuyla lütfen rahat, radyo rahat, 18 yaşından. Bak daha önceden hakikaten e, reşit değildik. İnsanlara sempatik geliyordu. Nasıl ki küçük çocuğa küfrettirirler. Ama efendim Onun abi, gibi, evet. ne kadar hoş gelir sempatik gelir artık öyle bir şey yok. O yüzden artık yayında küfür diye bir şey yok. Yemin ediyorum sürüm sürüm sürünürüz. Hapislerde çürürüz. Yemin ediyorum ben bu yaştan sonra da hapislerde yani herhalde 18 yaşımızın. Sen değil, bu bıyıkla hapise girsen çok rahat bir şekilde hemen senin çayını getirirler. O yüzden için rahat olsun. Yalnız tek bir şart var. Eyvallah. Tamamen çıplak gezmemen lazım <gülüyor> hapiste. Evet abi. Orada ona... çünkü kamaşıtra kaldırmaz. Evet. <gülüyor> Şu anda üçünü de aldı götürdü. Hapiste tamamen çıplak gezen bir Ay ay. Fransa'da bir kitap çıktı. Hı hı. Fransa'da ee... pek çok kitap çıkıyor ama tabii ki bu kitap çok konuşuluyor. Green'in 50 tonu değil mi Oktay? O kitaptan bahsediyoruz. Ee, o çıkmıştı zaten canım. Ha. Ondan sonra tekrar tekrar devamı çıktı. Tekrar şeyler çıktı. tekrar devamı. Ee, o bitti. Ondan sonra bunlar bitince bir boşluğa düşüldü. Nicolas Sarkozy'nin 2011'deki G20 zirvesinde... Ee, maceraları mı? Maceraları kitabı çıktı ee, Angela Merkel'in hatırlar mısınız bir dekolteli bir e, Fotoğrafı vardı. vardı burada fotoğrafı da konuşmuştuk vardı. ne ayıp demiştik yani Galiba Merkele fotoğraf. mi ayıp demiştik yoksa çeken fotoğrafçıya mı yuf olsun demiştik. Bütün dünyanın başka bir şey yokmuş gibi bir e, orta yaşın üstündeki bir hanımefendinin dekoltesini konuşmasını. Tabii ki. Tabii. Vallahi iç yüzünü e, Sarkozy'ye ya yakın, yakın isimlerden olan eski Tarım Bakanı e, İktidar Günleri adlı kitabında aktarmış. Hey yavrum, i̇şte onlar da var. Tarım Bakanı'nın maceraları. O ayrı bir kitap konusuydu ama neyse Sarkozy'yı kırmadı orada yer aldı. Bir ara... Ee, Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanımız gitti Angela Merkel'in yanına diye o kısmı anlatmış. Ne konuştuklarını anlatmış. Ee, ondan sonra Sarkozy şey demiş ee, Angela Merkel'e çok makyaj yaptırmazsak televizyonda kötü görünüyoruz. Ama demiş sen e, makyaj mı yaptırıyorsun diye sormuş Merkel Sarkozy'e. Makyaj yaptırmazsak kötü görünüyoruz demiş. Ben makyaj yaptırmayı sevmiyorum demiş Merkel. Sarkozy yanılıyorsun Emin ol makyajlı çok daha iyi görünüyorsun Demiş sonra da çok koket bir kadınsın Demiş koket mi Hı -hı. Koket ne demekte koket. koket Koket sırası geldi koket benim aklıma Roket mi demek istedi çok, çok koket bir kadınsınız koket. Hayır şey vardır ya hani patates koket, koket Yok de, o Kokoshun bir şey mi acaba? Ko işte koketin yani. bir kokoshun şeyidir. Alt Doğru. Yani mesela bir bana öyle geldi gibi. E, koket olmaya çalışar çalışırken moda yanlışı yapanlar kokosh oluyor. Hayır, hayır. Ama eee kokoshluğu kendine yakıştırdığın zaman koketliğe çıkıyorsun. Ben de koket yani bir alt lever gibi düşün. Yani en altta düz diye düşün. Ondan sonra biraz frapan koket ve kokosh. Tamam. Aşağı yukarı aynı şey işte. Soket sırası değişti <gülüyor> sadece. <gülüyor> <Koket gülüyor> şey sırası değişti. Ama şimdi Ege'nin dediğinde orada bir mantalite şey var. Hata yaparsan koket. O şey Sen hat. bir tercih ve yol olarak mı koketliği seçti diyorsun tek, hangi tek, gelen erken. Tek, Yani bu sıralamayla gider. Rütbe gibi düşün. Üst rütbesi koketin üst rütbesi evet. kokoştur. Koketlikle kokoşluk arasında çok ince bir çizgi olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence var. Tabii ki. Bence hmm. yok. <gülüyor> ben. İkisi net farklı tavırlar gibi geldi. Ben bak. de şey gibi bir anı zannettim bunu. Ne? O da Merkel hiç dikkat çekmiyordu. Sarkozy yanına yaklaştı. Fora et dedi <gülüyor> ve uzaklaştı. Aç bir düğme daha aç. Benim beni git. özel makyözüm var. Aslında devamını da bakmak lazım. Sarkozy demiş ki benim özel makyözüm var. Çok harika bir makyöz Bacak kadar boyu var. Özel <gülüyor> makyözü var mı diyoruz. Merkel öyle cevap vermemiş tabii. Diplomasi sonucu olarak şey demiş. Aynı şeyi kuaför içinde geçerli Nikola demiş. Yıllarca benim saçım algı işler. Bir gün Berlin'in en iyi kuaförüne gittim. Artık kimse dalgı geçemiyor demiş. Lağı böyle. Berlin'in yani. en iyi kuaförü. Ondan sonra Sarkozy Neymiş şeymiş. kuaförün adı? Ramazan mı? Paris'tir. <gülüyor> Paris'te Helmut diye bir kuaför. İki ]miş. isimliymiş. <gülüyor> Helmut Arık gibi. <gülüyor> Öyle düşün vay. Sarkozy şey demiş. Angela saçların çok iyi yapılmış. Konuşma... G20 sohbetleri ya varmış. Ya ya. Biz Dur de G20'den bir şey çıksın diye bekliyoruz. G20 ya bildin G20. Ee, konuşmalar normal çünkü sen koketsin demiş. Hala ısrarla. Bak bir daha ısrarla. koketledin Sarkozy burca mı ağzına demiş. Merkel dayanamamış cevabı yapıştırmış. Koket mi? Sen the love dersi tam olacak. Koket. Koket ne adam? Adam Lamborghini'ye dedim. Oo. Ay vallahi şuramak döşüme kramp girdi. Döş dedi bana. Sonra Sarkozy istediği noktaya getirmiş bu koketler. Evet koket senin göğüs dekolte hikayen dikkatimden kaçtı mı sanıyorsun? Ah anan dekoltesi demiş. Böyle manyak mı? Ama Birazdan sonra... Darth Vader nefesiyle uzaklaşacağım buradan. <gülüyor> <gülüyor> G20'nin perde arkasında öğrenmiş olduk. Bundan sonra hiç öyle Davos zirvesi, G20'ler, G7'lerden falan bir dünya için hayırlı bir şey ya yani. Otursunlar, geyik yapsınlar. Senin saçın güzel, efendim. Kıyafetini nereden aldın? Başka rengi var mı? Makyajı, makyajı var mı? Ben geçen gün savunaya gittim. Çok iyi geldi. Ay ben de çok yoruldum. Biraz daha adam. yaşlı liderler de seyit. <gülüyor> Keçi burnu. Onu içiyorum keçi burlu. Bak çok güzel balgam söktü ve sabahları dinç uyanıyorum. Buyurun efendim bir, haber, haber, de bir okay. haber de benden e, 30 yaş gençleştiren parfümden sonra <gülüyor> bir başka parfüm konusu daha yine modern sabahların gündemine gelsin. <gülüyor> bunlar da be be be <gülüyor> İtalya merkezli moda evi. E, nana. Veremiyoruz çünkü moda evi olduğu için özel bir moda evi Tabii. ama bunlar şey gibi falanla filan gibi. Hmm. Falan en filan gibi. Olabora gibi mi yani? Ha, falanlı filanlı anladınız mı? Evet anladım. Emel Erdal yani. Yani Emel Erdal tipi bir şey. Bebekler için bir parfüm üretti yakında piyasaya sürecek oh, parfüm. Hakan Altuğ gibi değil. Değil. Anladım kanalını. <gülüyor> değil mesela. Vay bir şey söyleyebilir İzel Çelik Ercan gibi mi? Bak değil İzel Çelik Ercan Nasıl? Kim gibi. Kim İzel Ercan gibi. İzel Ercan sonra devam ettiler miyim? Ufuk, mi şimdi Ufuk yan... Ercan gibi mi? Ufuk Ercan gibi. Evet Doğru. Ufuk Ercan gibi. Aynen. Ufuk ve Ercan gibi değil. Ben ne farkı olduğunu çok şey yapamadım. Ha, çok fark Oktay. Modacı Sen mı? abi aklında şöyle kalsın. Nasıl? Hakan Altuğ gibi değil. Değil. Kafanı öyle şeye. Tamam. Onu onu çok iyi o kafama çok iyi yatıyor. Tamam. O zaman Hakan, Hakan Altuğ'un grubunun adı neydi? Hakan Ayşe bir şey daha biri daha vardı orada. Hakan Ayşe Hatun Erman. Öyle bir grubu yok da adam cazıda siz ne grubu soktun? Var, var. Hakan Altun tabii canım Hakan Altun. Gürültten parlıyordu Hakan, par Hakan, Hakan o Altun. O senin dediğin <gülüyor> grup yani bir grupları vardı oradan parladı. <gülüyor> öyle Pardon. bir gruptu ki o eşek bağlasan parlardı öyle bir gruptu yani Hakan <gülüyor> Altun'un parlaması o hani diğerlerini böyle etmek mesi diye bir şey yok. Hakan Altun çok değerli de bir insan olduğu için o oradan ayrıca sıyrılmış çıktı. Teb teb teb teb 18 yaşının <gülüyor> Ayşe Hanıma ve diğer adama diğer adam ve adamlara. Onun da ismini bulacağız şimdi dur. Tamam onu bulun. Neyse bu adam gelmiş. Adamlardan biri gelmiş. Bunlar da bebelere demiş. <gülüyor> Parfüm ortaya koyup, koyayım. Alkolsüz, limon kokulu, bazıları ana kokusu olan... E... Bebek parfümü mü? Bebek parfümü. Kavun kokucu açıklaam. Ya çocuğu kavun kokutmayı Allah aşkına arabaları yıllarca kavun kokuttunuz sesimi çıkarmadım da yapmayın kurban olayım. Bu kavunun kokusunda bir şey yok. Ee, İnsanı saydın sesini... Fahir. Ben sana burada kavun kokuyor, kavun kokuyor sesimizi çıkartalım derken o sesi şey çıkarmadım. Yaptım. Ona ben ona sesimi Yemi... çıkarmam. Buna sesimi çıkarmam. Şuna sesi işte şimdi sesini çıkaracak zaman. Kavun da. kokulu kadınlar diye film çekecekler ya yemin. Bak bir şey söyleyeyim hakikaten böyle doğada hiçbir şey itirazım olmaz. Biraz da. Güle karşı bir antipatim var koku olarak. Onun dışında... Onu bir liste yapıp bize verir misin? Ona bir liste yapayım da kavunun kokusu yapılır mı ya? Çocuk kavun kokusu. Gitsen seni çocuğun... koklasan mis gibi. Mm, Topar. Oh de. Resmen... Valla bazen ama çocuklar bebekler özellikle. Bebek parfümünde geciktiler. Bebek parfüm... Yani şey çocuk parfümü demiyorum. Bebek parfümü. Çünkü evet, bebeklerde zaman zaman bir ekşilik oluyor. Ekşilik Sizin ekşi ne kokuyor? Ama o ekşilik bakımsızlık. Ekşi ekşi kokuyor bizim ev. <gülüyor> Bakımsızlıktan olmuyor mu ya o ekşilik? Yani bebek yani bakmasan, yani gün içinde yani de şey olur. Altını değiştirmezsen şey yapmazsan. Altını değiştirmezsen zaten onun ekşi kokusu olmaz. Orada ceset kokusu var. Allah Allah. Yani minicik çocukta neyin kokular var yani? Ne? Türlü türlü hap türlü hap koku var yani? Valla hap kadar ama tabii ki bebek nefesinin tazeliği bir annenin kucağındaki ilk o ılık mentollü nefes ve ilk gülücük ilham vermiş bu iki arkadaşa. Mentollü nefes mi? He, ondan sonra. Onun <gülüyor> kokusu nane kokusu. İşte bir kez daha ortaya çıktı mentol. <gülüyor> Tabi. E, bu parfüm bebeklerin doğal kokularını daha fazla ortaya çıkaracak. Doğal kokularından birinin kavun olduğunu çok iyi biliyoruz bunu da söyleyelim. Tabii çünkü kafalar kavun gibi oluyor. <gülüyor> ya da kaflar. Kaflarda. Vücutta iki yer kavun kokundu. Tamam, Bebeklerde de koku değil. oldu. Parfümün şişesi 45 dolardan gidecek. Bu sene parfümün şişesini 45'ten vereceğiz. Dem aslanım demiş öbür arkadaşına. Öbür arkadaşına. "He yeğenim, iyi" dedim falan. biçim konuşuyorsunuz dedim. Bunlar bir de İtalyan ya. İtalyan moda edevi. Böyle e, boş zamanlarında... ...yöresel aksan kurslarına gidiyorlarmış. Son... <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel bir kurs olmaz mıydı? Yöresel aksan kursumuza... Olsa... Yabancı dili öğreneceğimize. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğimiz dili biraz daha zorlayık. <gülüyor> ay, ay. Neyse işte bunlar falanlarla filanlarla... ...bebelere bunlar da bebelere. Aykut Hakan Ayşe'ymiş. <gülüyor> Aykut Hakan Ayşe. Aykut Hakan, Hakan Bey Ayşe. bir de ortadayken sıyrılmış yani. ama ortadaki nasıl yani? Aykut Bey'den eser yok. Ayşe Hanım ne yapar bilmiyoruz. Çilli Bom şarkısını hatırlıyor musunuz sizler? Çilli Bey, Bom pam çilli bom. bom, bom şilli Pek bom. çok ünlü, Aa, ünlü oynadığı Çilli Bom şarkısını da söyleyen grup olarak geçer. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hatırlatan. Oka, eline İlerimize, sağlık Recep Bey'e. <gülüyor> Recep Bey de vallahi tebrik ederiz yani. Beyninin bir köşesinde kalmış bu bilgi değişime büyük ihtimal hani Recep Bey farkında değil ama bilinçaltında şey yaşanıyor beyninde. Gereksiz bilgileri atıyoruz arkadaşlar bakın şunlar falan ilkokul anıları siliyoruz bunları beyinde yer açalım falan filan derken. Birisi oradan bir hücre şey dedi. Abi ben bu bilgiyi bir süre daha tutmak istiyorum. Vallahi, ve işe yaradı o hücreyi tebrik ederim. O hücreye sahip pek çok dinleyicimiz var mesela alternatif eksen. E, isimli dinleyicimiz grubun ismi Ahay'dı demiş. Doğru. Bravo. Doğru. bu, bu. Alkut, Hakan, Ayşe. Baş harflerini toplayın çocuklar. Aha. Kırk. Aha. Kırk. Kırk. İşte Modern sabahların 14. yılı kutlu olsun diyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Saat 9.15 oldu. Macera dolu bir Modern Sabahlar daha devam ediyor. Bugün 1 Şubat 2013 Barış Manço'yu kaybettiğimizi e, bir kez daha hatırlıyoruz. Aslında hayatımızdan ne kadar önemli yerinin eksildiğini fark ediyoruz. 14. Şu, kere hatırlıyoruz. 14. Zaten. kere hatırlıyoruz ve yani onun gibi artık biraz çocuklara yönelik şarkı yazan daha komik şarkılar yazayım diyen kimse de kalmadı. Bir Öyle bir boşluk da var kimse fark etmiyor. Evet. Günaydın çocukları mı çalacağız? Şu Şey çalalım ya Günaydın. senin. Sabah ne? sabah bize sunduğun. Ama o zaman bunun sonunu dinleyelim çünkü bu delikanlı gibiye bağlanır. Doğru. Bu 7'den 77'ye fon müziği diye de geçer. Evet fon müziği ve delikanlı gibiyle devam eder. Bir taraftan 7'den 77'ye gibi programlar yapan da kalmadı böyle bir ailenin çocuklarının büyüklerle beraber izleyebileceği şeyler yok yani. Şey var kelime oyunu var diyeceğim ama o da. Yok. Hala yayınlanıyor galiba değil mi? Adam olacak çocuk TRT 1'de. Yayınlanıyor. Eski, eski bölümleri yayınlanıyor. Eski bölümler yayınlanıyor. TRT 1'de mi TRT müzikte mi? Yani öyle bir tekrarını izleme şansı var. E ne kadar büyük bir adam olduğunu tekrar tekrar görme şansı var. Böyle i̇yi şansın. eğlenceli bir e, müzisyen de. Onun ötesinde iyi de bir televizyoncu oldu. Yani tam anlamıyla bir showman oldu ortaya çıktı televizyonculuğuyla beraber. Zaten geçen iki akşam önce galiba yani iyi bir röportajcı çocukla röportaj yapabiliyorsa televizyoncu televizyonda Hakikaten e, hakkını vererek iyi röportajcı denir. Barış Manço bunu çok güzel yapıyordu. İki gün önce bir başka televizyoncuyu gördüm. Zorunda mıyım? <gülüyor> yani çocuk <gülüyor> çocuk da afalladı, kendisi de afalladı. Seyirci olarak biz de afalladık televizyon karşısında. Ne, çocukla mı röportajdı? Çocukla röportaj yaptı da yani bir garip. Bir... Gözler konuştu bizim salonda. Çocuk anlamadı falan. Kolay değil tabii çocukla konuşmak da. Hele de yayında ama Barış Manço beceriyordu o işi. Çok bakarak. güzel çok güzel yapıyordu. Şimdi sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. 14. yıl döneminde onu kaybedişimizin bir Barış Manço kaseti hazırlasak hangi şarkıları koymamız lazım diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 ve şu şarkıyı dinleyerek size düşünme zamanı bırakıyoruz. Ardından ben kendi en sevdiğim Barış Manço şarkısını çalacağım. Sizin de birer hakkınız var. Tamam. Ondan sonra da dinleyicilerimizin şarkılarıyla... Listemizi yapmaya başlayacağız Bu şarkıda biraz geç mi başlıyor 4.40'da başlar Vallahi başlamadı o kadar Barış Manço taklidi yapmayan bir tek sen vardın değil mi Fire Aramızda. Yani Ben çocukken Barış Manço taklidiyle geçirdim çocukluk yıllarımı Bu adam da az önce konuştuğumuza göre Ege Bey de yapıyormuş Yok ben hiç yapmadım O zaman bugün bir Barış <Gülüyor> Manço taklidi yapmalıyız. Böylece Hazır halka kapağın da Bu niye başlamadı hala 4.40 diye geçer faal başladığımız zaman. 4.40'a biraz daha varmış. Şimdi pıtı pıtı pıtı pıtı diye ileri almayalım şarkıyı. Tamam, dinleyelim ya. Bir de domates, biber, patlıcanın da introsu uzundur. O da şeyde ne derler? Bu 7'den 77'ye e, programında dünyayı dolaştıkları yer vardı ya. Böyle. Orada da o fon olarak kullanılıyordu. Biraz ondan uzatıyor galiba. Şarkının orijinalinde uzun mudur? Domates, biber, patlıcağı. E, evet o, öyle. Yani herkes kendisi şey yapsın diye. Ne derler? Dünyayı dolaşırken dinlesin diye büyük ihtimalle. Bunun böyle deri ceketli falan bir klibi mi vardı? Delikanlı gibi mi? Delikanlı gibi. Daha De biraz şey gibi. Beat it. ...klibi gibi bir kavgaya müdahale ediyordu Sanki. Ben delikanlı gibinin şeyini hatırlamıyorum... ...Domates, Püver, Patlıcan gibi bir klibi olup olmadığını çok hatırlamıyorum. Geldi. Bana dün haber göndermişsin... ...gelsin yüzleşsin demişsin... ...geldim işte tek başıma delikanlı gibi... Bilirim ben bu oyunu hem başı belli hem sonu konuşalım açıkça şimdi delik kaldım gibi o kızdan vazgeç unut onu derin dinle onun gözü yepsekle gözün Sağım yok, aylaşacak bir pozum yok yine de geldim tek başıma diri kaldı gibi beni kolsalar dokuz köyden doğruyu hep söylerim ben ölürüm de dönmem sözümden delik kaldı gibi dokuz dam. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? E, günaydın. Serdar Durgun. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Neresiniz şu anda? E, şu an Konya yolu üstündeyim. Yolculuklar nasıl? Kar durumu? E, Ser çıkıyor ama karla karışık yağmur vardı gibi sanki en çekeni ee, de o değil mi değil. ha çok kötü değil ama içinizi bulandırmıyor mu karla karışık yağmur ee, biraz bir de çamurla birleşince daha bir bulanık oluyor Hakikaten ben de bu sabah onu yaşadım ya yani şu öndeki araçların camı sıçrattığı su o kadar asab buzlusu ki bir de yani o şeye şimdi biraz cimri durumda düşeceğim de yok aidat bedavada bedava değil <gülüyor> o cam suyu dediğimiz şey ha bile fıt fıt fıt fıt fıt fıt, fıt. E Tabii her şeyden öteki görmeden gidiyorsun Hı, Hakikaten ben bir ara görmeden Ne olabilir ki diyerek biraz görmeden gittim Cimrilikten kaza yapan ilk adam olacaktım <gülüyor> Hangi şarkı var aklınızda? E, i̇lk aklıma gelen kol düğmeleri oldu Kol düğmeleri Siz peki Barış e, Banço deyince böyle zihninizde canlanan şarkılar Hüzünlü şarkılar mı oluyor? Eğlenceli şarkıları mı? E, i̇kisi de yani çocukluğumuz e, Onunla geçti Hatta sonrasında gençliğimiz de onunla geçti Dolayısıyla çocukluğumuzda neşeli parçaları işte biraz daha büyüdüğümüzde de biraz daha romantik ve hoş olan parçaları dinledik. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim görüşmek üzere. Oldu iyi günler iyi yayınlar. Güle güle. Tebrik ediyoruz sağ olun. Kol düğmeleriyle başladık. Bu, bu liste dünyanın en acıklı şarkılarından oluşan bir listede olabilir. Olabilir. Evet. Kol düğmeleri altına Çak Gülpen ondan sonra asabını pozumadan dinlesin. Ondan birisi. sonra bir de unutamadım Çak. Ha, bitti bütün bunalıma girdim. Günaydın sonra. efendim. Günaydın merhaba Kaan ben. Kaan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Ya ben herhalde e, etmesgut tarafına gitmeye çalışıyorum da. Herhalde ben o, o da camları demek ki şey yapmadı. Su gütmesin diye. Herhalde OTTÜ civarlarında bir yer deneyecektim ki sağa döndüm aklıma geldi. Yolu da bilmiyorum. GPS gidiyorum da. O yüzden nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Siz yolu bilmiyorsunuz da yoluna da bakmıyorsunuz galiba. Bu alete bu kadar para verdik beni götürsün <gülüyor> mü diyorsun? Tabii tabii. Ya. Yanlış götürsen ne yapalım adamlar yanlış yapmıştır. O kadar para verdik diyoruz. Peki Kaan hangi şarkı aklınızda? Ya ben, benim en çok bu e, şeylerde işte Lah Burger, ondan sonra Halamın Kızı Zehra e, O tip o şarkıları biraz daha fazla cezbediyor. Tabii ki e, Hüzünlü şarkıları işte Dağlar Dağlar, ondan sonra Kara Sevda gibi şeyler de çok böyle Etkileyici olarak aklımda kalıyor ama Rakın Oğlu biraz daha çok seviyorum herhalde. Zehra da çok güzel şarkı. Zehra ya. çok güzel evet. şarkı. Hakikaten de dinleyeyim ya. Zehra, Zehra biraz unutulan şarkılardan. Allah Zehra çok güzel. Çok... Bir de şey vardı ismini hatırlayamadım. Bu parayla ilgili e, bir şarkısı vardı ya parayı göstererek. Sırdı galiba. Ha, i̇şte iki, iki mimar bir evet, şey evet. falan diye değil mi? Ben yani de hatırlamıyorum. Ya, müzik ya, altyapısı olarak hem verdiği hani anlattığı şey olarak gerçekten... Ee, çok başarılı. Onunla ilgili de bir hikaye anlatırlar bilmiyorum. Nedir? E, duydunuz mu? İşte bir Fransız televizyonunda kendisini biliyorsunuz Fransızcası da çok iyi. Uzunlar evet. Fransa'da kalmıştı. Evet. Kendisine şey söylüyorlar işte siz Türkler çok barbarsınız. İşte ee, işte hep yöneticileriniz, işte devlet adamlarınız, askerdi şöyleydi, böyleydi falan diyorlar da Hı -hı. o da cebindeki paraları çıkartıyor. İşte hangisinin arkasında kim olduğunu işte, o dönem hani hangi paralar varsa mimar sinanı işte bizim sanatçıları paramızın arkasına koyduğunu gösterip sizin paranızın arkasında kimlerin resim var diyor orada tabii Fransız sunucu baya bir şey kalıyor zor durumda kalıyor çünkü onlarda da hep askerlerin resimleri var paraların üstünde Öyle. bundan sonra şey da var. bu şarkı mı çıkıyor ortaya evet. İyi, bu evet. anekdotu da ekledik listemize evet. çok teşekkürler teşekkür efendim ]iniz. görüşmek ben üzere Zehra ile devam edelim Allah Reklamları... kızı Zehra, kızı Zehra. O ardından da ee... sevdiğiniz Barış Banço şarkılarını listemize eklemeye devam edelim telefonumuz 2103030 modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar <gülüyor> madem böyle şeyler vereceğiz artık ya çepini arda vermek lazım Telefonumuz 210-30-30 en güzel Barış Banço şarkılarından bir kaset hazırlıyoruz. Şimdi dini çocukları olanlar var hmm. ee, çevremizde. Barış Bançosuz bir dünyaya doğdular onlar. O şarkıları bir şekilde o çocuklara da öğretmek lazım. Evet. Ya ee, neyle yapabiliriz bunu? Kasetle yapabiliriz. Yani şimdi arkadaşım eşliği dinleyip de hayran kalmayacak çocuk yok mesela. Onu da bir listemize ekleyelim. Ekleyelim tamam. Arkadaşım eşek şarkısı da ne kadar cesur bir şarkı bir taraftan da. Eşek meşek. Ayı da öyle. Ayı da öyle hakikaten. Ben... Yani Ama arkadaşım meşekle bambaşka şeyler de bari, bu taraftan doğru. düşününce. Ve çok rahat bir şekilde bir zamanlar. Şimdi kim yazacak adam yok yani. Serdar Ortaç mı yazacak? Kim yazacak? Daha doğrusu Serdar Ortaç zaten başka tarzda Yazmasın gidiyor da. zaten. Eğlenceli şarkı komik şarkı yazan adam var mı? Yok hiç. Bakayım. En son Barış Manço sonrasında bir şey vardı. O da Kayağı'nın. Vitamin vardı grup vitamin. E, vitamin de çocuk şarkısı. Yapmış, sayılır. Sayılır ama ya sayılır. Canım. Yani ufuk vardı. Ufuk Ercan dönemindeki ufuk. Yani onlar onlar vardı. Ondan sonra 90'ların başında vardı. Sonu yok yani. Gamble bitti. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben İsmail. İsmail bey hoş geldiniz eyvindimsa. Hoş bulduk. Neredesiniz İsmail bey? Ofisteyim çalışıyorum. Vallahi gelsin Eferim. Hayırlı olun. çalışmalarınız olsun Eferim. Hangi şarkı var aklınızda? Ee, yol Verin Ağalar Beyler var. Çok güzel bir şey. Vallahi. Aa. Nasıl o ya? Şimdi hatırlıyorum da. Ee, benim böyle e, o şarkıda zaten ilk önce dikkatimi çeken şeyler e, Tam 7 iklim geçtiler. O sırada da arkadan böyle fırtına sesi, rüzgar sesi duyulur. Hı -hı. Ee, o yüzden de böyle çok etkileyicidir. Ee, eski bir parçasıdır Barış Pançoğlu'nun. Peki yol verinleri ekledik listemize. Çok teşekkürler. İsmail Bey görüşmek ya, üzere. Çok teşekkür günler. Bu arada tabii demin saydığımız isimlerin de hep Barış Manço'nun tedrisatından geçmiş sanatçılar olduğunu. Tabii doğru. Yani o Vitamin işte Ufuk. O saydığımız isimlerin hepsi o komik Barış şarkıları yapmadan Barış Manço'nun yetiştirdiğiymiş adamlar evet. Aa, bu arada bak yanımızda yok da en güzel şarkılarından biri de arasında Hop Turist dediği Süleyman şarkısı. Ah <Gülüyor> çok güzel. <Gülüyor> arada Hop Turist demek ne demek? Günaydın ya. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Uhu. Alo merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ee, Saygın Mertolu ben. Saygın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Saygın Bey araç kitinizle konuşuyorsunuz anlıyoruz çok havalısınız. <gülüyor> Kusura bakmayın pardon böyle bir şey olacağına aklıma gelmemişti problem yaratacağı. Ses... Yok Yo, problem, problem yaratmadı canım. bilekiz havalı olduğunuzu söylüyorum. Hemen cevabınızı alalım. Evet. <gülüyor> en çok hoşuma gelen şarkısı acayip bir coşku oluşturuyor. Şimdi benim bu veya Gibi Gibi. Gibi Gibi. Çok güzel şarkıdır. O nasıl Senin bana gönlün var gibi gibi. Evet çok sessiz. kadar kadarıyla Evet. parça. O yüzden acayip bir coşku oluşturuyor bence. Hakikaten güzel bir de flütle başlıyor. Pamflütle galiba. Evet evet evet. Havalı şarkılardan biri. Çok teşekkürler efendim Gibi Gibi'yi de ekledik sistemimize. Görüşmek üzere. Valla Twitter'dan da gelen cevaplar var. Yazdık Twitter'dan da sorduk. En sevdiğiniz Barış Mançı şarkısı diye. Aydan Hanım domates, biber, patlıcan demiş. Gamze Hanım ömrümün sonbaharında demiş. E ondan sonra Doğa Aytun'a kara sevda parantez içinde eksi kırk. <gülüyor> <gülüyor> Daha güzel bir ifade var mı? <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merve Merve Hanım hoş geldiniz. Evet, merhaba. Merhaba hanım, neredesiniz, Merve hanım? Çok bir taraftan kesi attırıyor bir, bir taraftan da <gülüyor> yayına bağlanıyorsunuz galiba. Ben dershanedeyim ben. Dershanesiniz, dershanenin Türk hamamında mı? Hocası mısınız, Merve hanım? Öğrencisi Yok, misiniz? Yok, hayır, öğrencisiyim ve dershaneyi alıp çıktım. O yüzden sadece yazıcılık yapıyor olabilirsiniz. Allah oh, olsun, olsun. olsun. Ka Kaç doğumcusunuz, Merve hanım siz? Gülpembe. 95. 95. 95 yılında ama bir barışma çağrısı mısınız? Evet. Çok yani Hangi şarkı Süper. var aklınızda? Süpermiş. Ben Gülpembe dinlerim. Çağlayı da de çok seviyorum o şarkıyı. Gülpembe. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ee, ne dersi vardı benim. bu arada? Hangi dersten izin aldınız? Matematik. Matematik hemen. Matematik. Çünkü hemen çok tek önemli tekrar konular dersin. tekrar. Eee hemen gidiyorum şimdi. Hemen gidim. Pigeon All Principle anlatılıyor şu anda içeride. Derhal. <gülüyor> Hemen gidelim sizin sözünüz mümkün. <gülüyor> Çok da usta maşallah. E, abi modis. bir 30 saniye verse Şakir dinleyelim ya. <gülüyor> Verelim tabii ya. Neresi Armudun iyisini zaten o yer. Birili yağda ötekisi balda. Buramıza geldi artık hakim bey. Takdir sizden biraz da ite kaka. A de bakayım. A. Bir de yedir. ye de ye. Şimdi bir de ı. I. Oku bakayım. A, a Oku bakayım. A yeah. Oku bakayım. A yeah. Oku bakayım. A, yeah. oku bakayım. a yeah. <gülüyor> Kıvakıym. Ayet. Yalnız kızlar. Ayet. Hadi erkekler. Ayet. Ayet. Bütün mahalle. Ayet. Ay iyi dinledik şimdi. reklam önce benim şarkıyı da çalalım mı? Arkadaşım eşlik mi? Hayır. Neyi çalacağım? Kazma. Parkı Ay çalalım. kazmayı çal. Vallahi çok çal. Güzel Ay, çok güzel şarkı. Hakikaten de. Çok güzel şarkı. Yani o güzel diziydi. Şey de... var mı peki? Ee, lah burger. Lah burger. Lah burger yok. Yanımızda yok. Ay. Elimizde yok da ama dinleriz ya. Ay, ya dinleriz tabii canım. Dinleriz. Önce bir kazmayı dinleyelim. Bu kafayla bir baltaya sap, sap olamazsın, olamazsın ama, ama... gün, gün geleceğiz. Gelin, sapın ucuna olursun, olursun kazma. kazma. Diyor. diyor da bizim CD diyecek. diyecek En kısa sürede demesini umut etmek dileğiyle Yani o kadar cevap geldi ha. Tekrar eden cevap yok Cevaplar arasında Hep değişik şarkılar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 Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma pilot dimi aptop pişer yanında hoşaf ne güzel gider sen yan gelip yatar karnın guruldarken evdeki bulgur herkese yeter şam ipinden kurbağa isen bile semzem suyuyla yıkansan bile dünya ahret bir keyif sürmek için Halak dök helal alın teni. Komşun tavuğu komjuya kaz görünür <Gülüyor> dersen kaz gelen yerden tavuğu esirgemesen bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kaz. İşi mühalledi yerken kırılır dişi kazma olmaya özenmeyin dostlar alın teriyle kazanar en mutlu kişi komşunun tavuğu koncuya görünür dersen görünürlersen gelen yerden tavuğu esirgemezsen bu kapayla bir baltaya sap olamazsın ama gün giri sapın mucula olsun kazma komşunun tavuğu Sabahlar. sabahlar Karışık kasetimize devam edelim Telefonumuz 210-30-30 Programımızın son 9 dakikasındayız Telefonumuz bak son 9 Telefonda 210-30-30 Radyo Otonu'nun 18. yılı Kutlu olsun diyoruz vallahi. Ne oldu Oktay? Ne oldu? Sesin solun kesildi Şaşırdın galiba ya açıklayamadın çünkü yani, <gülüyor> Bunu açıklamasını yapmana <gülüyor> gerek yok yani vallahi, vallahi çok güzel bir tespit de Gelen şarkılar çok yani birbirinden farklı hepsi şahane şarkılar. Keşke hepsini çalma şansımız olsa diye bir şey yapıyorum. Mesela Levent Day 1975'te çıkan 2023 albümü biliyor musunuz o albümü? Evet. Barış Manço'nun 2023 albümüdür. Kayaların Oğlu adlı şarkının linkini göndermiş. Hemen Twitter'dan paylaştık ve Twitter'dan da sorduk. Sizin de şarkılarınızı alalım. Bir yandan da telefonla da cevapları alıyoruz değil mi? Alıyoruz. Evet, alıyoruz. alıyoruz, alıyoruz. alıyoruz değil mi? Aha Zehra'nın klibi geldi. Zehra'nın klibi de komik klipti. Zehra'nın klabin de Barış Manço'nun e, yani en deli hali <gülüyor> görülür. <gülüyor> Onu da hemen Twitterleyelim. Bu arada telefonları alırken en güzel Barış Banco şarkılarından bir karışık kasette hangileri olması lazım diye sordu. Kol düğmeleri var, Zehra var, arkadaşım Eşek var, yol verin ağlar gibi gibi gül pembe listeye eklendi. Aman bu listede şu eksik kalmasın diye bizi arayabilirsiniz. Telefon 230 30 210 30 30. <gülüyor> 230 30 başka bir yerin başka numarası. Yere, başka yere bağlanırsız onlar da yönlendirirler. Gibi gibi gelmişti onu bir dinleyelim bir taraftan hatırlayalım neşemizi de bulalım. <gülüyor>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 Abu'da yan yana korak istemez, yavuzat şaflandımız murak dinlemez. Sen de biraz nazil diyorsun ama sanki bana gönlüm var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerinin kavur der gibi gibi. Yeter tekim insafet gayri. Senin bana gönlün var gibi gibi Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın ben Nihan. Nihan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Oh, hoş buldum iş yerindeyim. İş yerindeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz? Evet. E, memurum istatistikçiyim öyle diyelim İstatistikçi evet. bir İstatistikçi İstatistikçi <gülüyor> Evet benim buyurun <gülüyor> Bir istatistikçi marşı olmaması da herhalde istatistikçilerin en büyük dertlerinden bir tanesi Çok çok kanayan bir yarattır Başka bir ne dertleri var Türk istatistikçiliğinin? Eee Düşünüyorum şu an. Şahsen benim pek yok derdim. Halbiden memnunum. Diğer arkadaşları bilemeyeceğim. Yani Nihal siz hayatınızdan memnunsunuzdur da profesyonel olarak yani istatistikçi olarak şu olsaydı biz istatistikçiler daha rahat e, istatistik verileri işlerdik diyeceğiniz bir şey var mı? Ee, adam gibi veri tutulsaydı mesela öyle diyebilirim. Adam gibi veri tutun diyorsunuz bir istatistikçinin terbiyesi. Evet. <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da kayıda geçirdik. Bundan sonra istatistikçinin sesi olacağız. <gülüyor> Elimizden geldiğince destek olacağız. Şey, Buyurun evet, efendim. Tam. Ee, şimdi galiba biraz önce ben böyle bir partik demedim programı da söylenmemiş herhalde. Hemen onu ekleyelim o zaman. Ee, bir, o, bir de... E ya ben açıkçık takip edemiyorum o odan sabahları. Engellediniz mi beni? Hayır öyle bir <gülüyor> şey yok ya. İstatistikçi diye bizi engelledik yani bir yani istatistikçi yani, yani. Ya onu onu bu, onu bu vesileyle açıklamış olalım. O bizim <gülüyor> evet ya. yaptığımız bir şey değil Twitter'ın. Eee o bazı bazı dinleyicilerimiz oluyor. Ne olur bizi başka bir şekilde haberdar edin. E, gerekli düzeltmeyi yapalım. Düzeltme olunca çünkü yani geri alınca Tekrar şey olalım. Evet. Nedense bloklanmış görünüyor. Evet birini engelleme ihtiyacı da duymadık bugüne kadar. Ya yani... muhakkak canım yok zaten Hı... takılıyorum ben. Hatta bunu yayında söylemeyecektim de. Yok iyi oldu. İyi e, geldi edin. söylediğiniz iyi oldu. Neyse hadi bağlamayayım falan dedim. Öyle bağlandım yani. Başka zaman zamanda yakalayamam diye. Böyle işime bilgi. Peki, de, abi bilgi. Belki çok sağlanır falan. Öyle bir şey oldu ama. <gülüyor> yani öyle bir durum var. E, nasıl halde olacak peki o? Onun Onu biraz para vereceksiniz yani. artık. Ne yapacaksın? İstatistikçi yapıyorsun? diye mi Twitter'da sizin <gülüyor> şeyiniz? İsminiz nasıl? Hayır. Ee, söyleyin. E, yani hamster yani, isminizi e. söyleyin canım. Ne olacak? Hatta e, evet, daha çok söyleyeyim. follower kazanırsınız. E, o kadar da gerek yok ya. Yani ben daha çok falı bedenler. O zaman de. başka bir şekilde. Şey, sabit sefa. Sabit sefa. <gülüyor> <Evet. gülüyor> yok, Biz yapmadık. Onu bir kere daha açıklayalım. <gülüyor> yok, ben sabit sefa görünce ne sefası ne sefası diyerek blokladın diyorsun. <gülüyor> Veya sefa niye olabilir? Yok zaten ben önce bizi takip ettim. Hı -hı. Ondan sonra bakın so kendi kendi böyle eksilmiş. Allah Allah. Hani tekrar girmeye çalıştığım falan işte böyle bir yerde tıklama çalışıyorum falan Allah yok Allah, diyor. Allah, falan. Allah Allah Allah. Hemen, hemen bakıyoruz hemen bakıyoruz. Hemen. Acaba bir şey mi yaptınız siz o esnada? Bir şey mi oldu? Valla Twitter'ı kızdıracak düşündüm. bir şey demiş olabilir misiniz? Düşündünüz mü? Ne mi? yapmış olabilirim? Twitter'ı kızdıracak. Muhammed yok, Twitter yapmadım. çünkü bu konularda çok hassas. Sadece da ağır başlıyordur sosyal medya camiasında ama yani önce hataydı kendim kendimde eddim ama bulamadım. Allah yani. onu açması için bir 50 lira gibi bir meblağ gerekiyor bizde de bugün hiç yani. Sabit sefa diye yok bulamadık zaman... sabit sefa diye. Sabit sefa mı sabit kefal mi? Safi sefa alma <gülüyor> yoksa. Sefa Sefa. Ya, yani isimdesin Nihal Karşıoğlu söyleyeyim. söyleyeyim. Nihal Hanım, Doğru. araştıracağız bunu Araştır, bu zaten. Bakacağız. Ödemenin çıkarsa da onu size hemen bildireceğiz zaten. Ha, siz bildirin ama ben ödemeyi bilmiyorum artık. Çünkü devlet ama. memuru olduğun memur güvencesi olduğunu. Tabii maaşından kesecekler. Maaşınızdan kesilecek. Herhalde devlet var sonuçta yani böyle bir güvence de var yani öyle. Siz Twitter aidatlarını ödüyor musunuz Nihal Hanım? Hayır, ödemiyorum. Doğal yani. yani. <gülüyor> olarak. o zaman niye bize blokladınız mı diye soruyorsunuz? Benim aile bir tarif olmadı bu güne kadar benden ya. Ha, maalesef maalesef işte. Herhalde bilmiyorum artık neye göre ise. Işte. Peki Neyse çok görelim, teşekkürler izledim. efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. Yani, bu arada tamam tekrar deneyin. Düzeldi Olacak her şey evet. ayarlandı. Düzelttik. Görüşürüz. Son bir telefonumuz varsa onu alalım. Hadi yoksa, yoksa sonsuza deksiz son, olun. En son en son şarkıyı mı dinleyeceğiz yoksa bir şarkı daha? Şu, günaydın çocukları da duyalım hey, hey, ya. Günaydın, günaydın çocuklarla bitirelim o zaman programı. Öyle son mi bitirelim tamam süper. Vallahi en son günaydın Süper. çocuklarla bitirin ki bu, güzel olsun. Bu arada Kazma şarkısının Eurovision'da e, aday adayı şarkılardan biri olduğunu sen biliyor muydun Fahir? Aday olamadı mı? 83 yılında aday adayı olmuş. Aman. Kazma şarkısı e, aday olamamış. Yani çok şey yok o, o zamanlar Eurovision'da çok şey değildim ya. Meylim yoktu. Yok aslında hepimizin en net hatırladığı Eurovision yıllarından biri. 83 biriymiş. ben de Oktay'dan öğrendim. Evet. Kim kazanmış çünkü? Tek tahmin hakkım var. Masarfat Özkan. Değil. Bilemedin. Opera. Aa. <gülüyor> en, en pis yıl diye geçer. En bir bir yıl, vallahi en pis yılmıştı. Aslında tam da bizim programa uygun bir şey sene bir Şubat'ta bu şarkıyla açalım programımızı. Günaydın çocuklarla bitiriyoruz modern sabahları. Tamam, Hafta sonunun güzel geçmesini diliyoruz hepiniz için. Pazartesi sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bir gün bir gün olacak.